Ey iman edenler şeklinde. Bazı hitaplar Ey insanlar şeklinde. Ne zaman bu hitaplardan birisini duyduysak hemen kulak kesilmemiz var. Acaba bu hitaptan sonra bize emredilen husus nedir? Ya da ne neye taklanacak? Rabbiniz Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerime'de buyuruyor. Ya eyühen nasu' ibudû rabbakumullezî ve'llezîne min qablikum le'allekum tettekû. Ey insanlar. O oh, Rabbinize ibadet edin ki sizi ve sizden öncekileri o yarattır. Umulur ki böylelikle kendinizi cehennem ateşinden korumuş olursunuz. Allah subhanehu ve ta'ala bize ibadete emredir. Bütün insanlara ibadet emredir. Ve kendisine, kendisinin ibadete layık oluşuna yaratmasını delil olarak gösterir. Yani ey insan sen hiç yoktun. Varlığından söz bile edilmez. Seni ben yarattım. Seni Allah var et. Bu dünyaya Allah getirdi. Gözlerinle, kulağınla, her şeyinle seni Allah Azze ve Celle var et. Yüce Allah subhanahu insanı nasıl yarattığını Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde söz konusu etmiştir. اَتَرَائِيْتُمْ <gülüyor> Rahimlere döktüğünüz meni görmüyor musunuz? Eşlerinizle birleşiyor ve onların rahimlerine meni döküyorsun. اَتَرَائِيْتُمْ <gülüyor> مَاتُنُّونَ döktüğünüz, akıttığınız meni'yi görmediniz mi? Görmüyor musunuz? entum tatrugûnehu Onu siz mi yarattınız? Siz mi var ettiniz? Şimdi kimimizin altı yaşında, kimimizin üç yaşında, kimimizin beş yaşında Ayşe'si var, Fatma'sı var, Ali'si var, Ömer'i var, Abdullah'ı var, İsmail'i var. Değil mi? Allah Subhanahu ve ta'ala soruyor. اَاَمْتُمْ تَخْلُقُوا لَهُ Onu siz mi yarattın? اَفَرَائِلْتُمْ <gülüyor> مَاتُنُونَ Attığınız meniyi görüyoruz. Var mıydı o bir damla suyun içerisinde o gözler? O tatlı gülüş var mıydı? Eferaitun matumlu attığınız meniyi siz biliyorsunuz. Var mıydı o bir damla su içerisinde o tatlı bakış, o tatlı gülüş? Var mıydı Ayşe'nin o elleri? İsmail'in o tatlı gülüşü, var mı? Rabbimiz Subhanahu ve taala insana adeta haddini bildirmek için evet. ne buyuruyor? Entun taklukunu hu, onu siz mi yarattınız? Annasunu <gülüyor> alikun, yoksa onu yaratan Allah mı? Bizim o küçük çocuklarımızı bizden akan bir sudan yaratan nasıl Allah ise beni ve sizleri de babalarımızın sülbünden akan bir su ile yaratan Allah'tır. Madem ki bizi yaratan Allah'tır madem ki bize gözlerimizi veren O madem ki bize işitecek kulaklar var eden O madem ki iki dudak bir dil O verdi Madem ki düşünebilirim diye bu gönülleri bize Allah yarattı, o halde ibadete layık olan da olsun. Allah'ın insanların üzerindeki en büyük hakkı budur. İbadet edilme hakkı. Bizi o yarattığı için övülmeye olay, Sevilmeye olay, Yalvarılmaya olay. El açılıp dua edilmeye olay. Kısacası ibadete olan. Allahu Teala Azze ve Celle ibadete emriliyor. Niçin ibadet edilmesi gerektiğini bize açıklıyor. Çünkü diyor sizi yarattım. Daha sonra kendisine ibadet edenlerin hangi sonuca kavuşacağımızı haberledik. La alakum tetekun. ki böylelikle yani siz eğer sizi yaratan, gözlerinizi veren, kulaklarınızı veren, size kalplerinizi veren, sizi var eden Allah'a ibadet ederseniz la alakum Kendinizi cehennem ateşinden korumuş olursunuz eğer siz sizi yaratan, size gözlerinizi veren, kulaklarınızı veren, size bu hayatı ihsan eden Allah'a ibadet etmez, onu anmaz, ona yönelmez, ona yalvarmaz, ona el açmaz, ona secde etmez iseniz, onun emirlerini yerine getirip yapaklarından kaçınmaz iseniz, siz kendinizi cehennem ateşinden korumuş olmalısınız. Daha sonra Allah subhanahu ve teala ayette bizim üzerimizdeki nimetlerini alıyoruz. Ta ki ona yönelelim. Ta ki ona ibadet edelim. Ellezi O öyle bir zat ki o öyle bir zat ki yaptı kim için? leku sizin için. Ey insan. Ayetin başında kitap neydi? Birinci okuduğum ayette. Ya ey mağdur. Ey insan. Şimdi ne buyuruyor? Ellezi. O öyle bir zat ki, yani Allah Öyle bir zat ki, ceale yaptı. Kim için yaptı? Lekum, sizin için yaptı. Buraya dikkat edin. Lekum, sizin için yaptı. Ellezi ceale lekumun erza, firâşen. Sizin için yeryüzünü Allah ne yaptı? Firâşen. Bir döşek gibi yaptı. Bir döşek gibi <gül |nospeech|> Kim için yaptı? Lekum. Sizin için yaptı Allah. Ellezî ce'ale lekumuz arda firâşen. Vessemâ'e göğü de ne yaptı Allah? binaen bir tavan gibi yaptı. Üzerinizde bir tavan gibi yaptı gök. Ve enzele ve indirdi Allah. Nereden? Mines <gülüyor> sema'i gökten. Maen bir su indirdi. Allah gökten bir su indirdi. Kim için yine? لَكُمْ Sizin için. Yer sizin için. Gök sizin için. Sonra وَاَذَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاً Ve Allah sizin için gökten bir su yedir. فَاَحْرَجَ Derken <gülüyor> Akra'yı ah, <raja>. çıkardı. مِنَ فَمَرَاتِ رِزْقَ Sizin için rızık çıkardı. ''Mine semerati rızqan lakum'' ''Sizin için rızık var. Allah Subhanahu ve Teala tek tek nimetlerini sıralıyor. Yeri var eden kim? Kim düzenledi? Kim yayını döşedi? Göğü kim bilan etti? Kim yükseltti? Kim onu direksiz olarak tutuyor? Allah ve başka yerde Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde aklını kullananlar için kalbi olanlar için Allah'ın ibadete layık olduğunu gösteren Allah'ın büyüklüğünü gösteren O'nun azamet, kudret ve kuvvetini gösteren ni de deliller ni de ibretler var. bizim için yaratır. Yer de bizim için yarıldı. Yaratıldı. Gök de bizim için yaratıldı. Ve gökten inen suyla yerden çıkan rızıklar da bizim için. Allah subhanahu ve ta'ala muazzam gücünü bize göstermek için. Muazzam ölçülemez gücünü bize göstermek için ne, ne yapıyor? Aynı su ile Aynı hava ve aynı toprakta. Renkleri, kokuları, tatları farklı farklı meyveler ve sebzeler çıkıyor. Kardeşlerim, insan ancak kendi bildiği şeyleri isteyebilir. Öyle değil mi? Siz Allah celle celaluhu der. Bilmediğiniz herhangi bir şey isteyebilir misiniz? Ya. Mesela bundan önce Türkiye'de kivi diye bir meyve yoktu. İçinizden hangisinin, hangisinin aklına geliyordu bil, bilenler hariç. Kivi diye bir meyvenin varlığını bilenler hariç. Kimin aklına geliyordu bir meyve olsa şöyle patatete benzese, içi de yeşil olsa tadı da şöyle olsun. Öyle bir şeyin akla gelmesinin imkanı yok. Bunu niçin söylüyorum? Eğer Allah dileseydi sadece portakalı yaratır. Ve ömür boyu portakala talim ederiz. Eğer Allah dileseydi sadece patates yaratırdı sebze olarak. Ve biz ömür boyu patatese devam ederiz. Fakat Rabb subhanehu ve ta'an. Rahman. Rahim, ra'uf isimlerinin gereği olarak kudretini, azametini, büyüklüğünü göstermek için alim ve habir olduğunu göstermek için asılı kelam alemlerin Rabbi olduğunu göstermek için ne yaptı? Çeşit çeşit meyveler ve tezeler yarattık. Ve bize merhametiyle onları lütfetti, ihsan etti, ikram etti. Şimdi soru, bütün bunları yapan Allah secde edilmeyi hak ediyor mu etmiyor? Bütün bunları yapan Allah kendisine yalvarılmayı hak ediyor mu etmiyor? Bütün bunları yapan Allah övülmeyi, sevilmeyi, yüceltilmeyi hak ediyor mu etmiyor? Eğer Allah Subhanahu ve ta'ala bunların hiçbirini yapmasaydı, yine o zatıyla övülen, zatıyla sevilen, zatıyla yüceltilendi. Çünkü onun zatı kema'l sıfatlara sahip en yüce zat. Varlığı hiçbir şeye benzemem. Her şeyin sahibidir. Fakat kullarına bire ibret olsun Birer delil olsun, birer ayet olsun diye yapıyorsun. Subhanahu Wa bunları yarattı, var etti, birer ikram yaptı bunları. Ve ne buyuruyor? فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَانِهِ İnsan, yerken öyle löp löp götürmesin sadece. Ne yapsın? فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ ila تَعَانِهِ Yiyip içtiği şeylere bir de bakılır. Oturuyoruz. Patır patır patır patır patır. Sadece bunu yapma Ne yapalım? Tamam Allah'ın ikramı Allah'ın ihlanı ama Yüce Allah'ın da ödene emrediyor? Baksın buyuruyor. Baksın. Onu Allah nasıl yaratmışlar? Elmaya rengini veren kim? Muza tadını veren kim? Bunların renkleri bunların tatları farklı farklı hepsini Allah aynı suyla yaratmıyor. hepsini Allah' aynı topraktan yaratmıyor siz gidin incir ağacı var böyle incir to yucunda incirri incir ağacına bağlayan bir dal var böyle küçücük incirri incir ağacına bağlayan o arayı ısırın incirin tadı var mı orada ya da üzüme örnek verelim. İncir biraz görmemiş olan vardır. Gerçi Bursa'da incir var mı? <gülüyor> tamam. Her durumda yok. Bizde <gülüyor> Üzüm. Şimdi üzüm tanecikleri var. Biz de üzüm taneciklerini ana gövdeye bağlayalım. Böyle dallar var. O dallarda üzümün tadı var mı? Yok. Peki nereden geldi üzümün içerisine o lezzet? Odamların içinde geçtiyse eğer, ki tamam o içinden geçmiş olabilir, neden vardır size damlarda yok? Üzüm atmasını kışın görmüşsünüzdür. Değil mi? Kışın. Ne kadar çirkin, kuru, beş para bir görünüm vardır. Böyle evlerin önünde böyle hayalet gibi durur o üzüm asmaları. Ya bu nedir burada kesin bunu dediği insan değil mi? Bir görmemiş insan gelse bu kuludur. Bu ne işe <gülüyor> veriyor? Bunu niye buraya dikmişlerdir? Öyle değil mi? Allah subhanehu ve teala her baharda ona yeniden hayat verir. Ve ondan o üzümleri çıkartır. Kim için? <gülüyor> Sizin için. Allah buyuruyor ki bunların hepsi sizin için. Sizin için. Bütün bunları yapan, yaratan Allah elbette ki secde edilmeye layıktır, rükû edilmeye layıktır, övülmeye layıktır, sevilmeye layıktır, yüceltilmeye layık Her kim sabah ve akşam Allah'ın nimetlerini yiyip durduğu halde onu övmüyor, ona ibadet etmiyor, ona yaklaşmaya çalışmıyor ise o zalimlerin en zalimdir. Ama kendi nefsine zulmeden bir zalimdir o. Çünkü hiç kimsenin yaptığı Allah subhanahu ve teala'ya bir zarar olarak ulaşamaz. Sen kendi yaptığını kendine yapıyorsun. Şimdi bir insan namazı terk ettiğinde Allah subhanahu ve teala'ya O'nun bu namazı terk edişi bir zarar olarak ulaşıyor mu? Ulaşmaz. Allah alemlerden müstahilidir, zengindir, müderdettir. İhtiyacı yok Rabbimiz. İhtiyacı yok. Bunları bizim için yarattı. Bize kendisine ibadet etmemi emretti. Bu ibadeti gerçekleştirenlere cenneti vaat etti o ibadeti gerçekleştirilmeyenleri cehennem ile tehdidir. Yüce Allah subhanehu ve teala bunları da bildirmek için rasuller gönderdiği kitapla bildirdi. Ve herkesin yapıp ettiklerinin karşılığını görmesi için Allah azze ve celle bütün peygamberleri aracılığı ile kabirlerde yatan ölüleri bir gün tekrar dirilteceğini vaad etti, söz ver. Herkes yapıp ettiğinin karşılığını bulsun diye Allah, bir gün bütün ölüleri tekrar dirilteceğine söz verin. Peygamberler bu inancı açıkladıkları zaman dedikleri zaman kavimlerine, ey insanlar, sizler şu anda yaşıyorsunuz, Gün gelecek, istiyarlayacaksınız. Saçınız, sakalınız ağaracak. Gece ve gündüz üzerinizden geçecek ve sizi ölüme götürecek. Sonra bir gün Allah azze ve takdir ettiği zaman gelince aynı bugün de olduğunuz gibi bu etinizle, bu kemiğinizle Yeniden dirileceksin. Peygamberler bunu söylediler. Peygamberleri dinleyenlerin çoğunluğu inkar etti. Dediler ki biz mi? Biz dirileceğiz öyle mi? e'izâ mitnâ ve kumnâ turâben ve إنا لمبوصم yani bir yığın kemik ve toprak olduktan sonra çürüyüp gittikten sonra öyle mi nasıl dirilir Peygamberimiz Mehmet tamam öyle öylesine geldi